Öfkeleniyoruz, kimyamız değişiyor, bir bakıyoruz ki ölçüyü kaybetmişiz. Savaşa giriyoruz, yine ölçüyü kaybettiğimizi anlıyoruz. Tartışıyoruz, çıkar ihtilafı yaşıyoruz arkadaşlarımızla, insanlarla. Bunu yaparken de ölçüyü kaybediyoruz. İşkenceye, zulme maruz kalıyoruz, ölçüyü kaybediyoruz. Kendi yakınımızla ilgili karar verirken ya da rakiplerimizle ilgili karar verirken yine ölçüyü kaybediyoruz. Mutlu bir olayla karşılaşıyor, ölçüyü kaybediyoruz. Bu sefer derviş oluyoruz, hayatı kaçırıyoruz, mücahit oluyoruz, büyük cihadı kaçırıyoruz. Ölçüsüzlük bize birçok afeti getiriyor. Bugün farkında olmasak da... Maide suresinde... Rabbimiz Celle Celaluhu... 87. ayetinde... ve Araf suresinin... 31. ayetinde... aslında bize ne kadar da önemli... bazı imkanları taşıdığımızı buyuruyor. Mesela... Yiyiniz, içiniz... ama israf etmeyiniz. Sadece... Bu ayet dahi hayatımızı düzenlemeye yeter, artar bile. Eğer zaten biz bu ayetleri doğru anlasaydık, belki de bunca sindirim sistemi hastalıklarıyla boğuşmaya, kapı kapı diyet arayışlarına ihtiyaç duymayacaktık. Helal gıda duyarlılığı da önemli bu arada. Mesela, Kur'an-ı Kerim bizi orada da şöyle uyarıyor. Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah haddi aşanları sevmez. Zaten ölçüyü şaşırmış olmamızın en büyük sebebi bu hale gelmemizin, dinimizden uzak bir hayat sürüyor olmamız. Nasıl ki, bir insan hem bedenden, hem ruhtan oluşmuş bir bütünse, aynı şekilde İslam da parçalardan oluşuyor, yine bir bütündür. Ve bu bütünü oluşturan parçalar, bir ölçü üzere kurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de, Bununla ilgili o kadar çok örnek var ki, kainatın nizamı ile ilgili, her şeyin bir ölçü üzere yaratıldığı ifade ediliyor. Ölçünün konması, dikkat edin ölçünün olması, ölçüye riayet sorumluluğunu da ne yapıyor? Doğuruyor. Bu sebeple yaşamış olduğumuz bu hayatın her alanında bu ölçüye, şahitlik ediyoruz İnsanların yaşamış olduğu sorunları şöyle bir düşünecek olursak neden bu sorunları yaşadıkları ortaya çıkıyor aynı kapı ölçülere riayet etmiyoruz haremlik selamlık oturulmuyor evvela ihtiyacını giderecek kadar bir insanla diyalog halinde olman gerekirken Samimiyet oluyor, ölçü kaçırılıyor, birçok sıkıntı meydana geliyor. Hepsi aynı yerden. Şimdi biraz da şöyle vücudumuza dikkat edin. İnsan vücudunda hep belli bir prensip var, bir ölçü var. Mesela tıp ilmi öyle rastgele kural koymuyor. Öncelikle vücudun bu çalışma prensibini ne yapıyor? Tespit ediyor, öğreniyor, araştırıyor ve bu tespitleri referans değer olarak ortaya koyuyor. Ve bu referansların altı veya üstünü sağlık sorunu olarak ortaya çıkıyor. Bu referans değer tespiti ne kadar doğru olursa o kadar doğru sonuçlar elde edilir. Yani ben de acaba bir kansızlık mı var diye doktora gittiniz. E doktor bunu kendisi nereden bilecek? Daha önce senin vücudunda normal değerlerin ne olduğunu bilen bir araştırma yapılmış olması lazım ki, kansızlık, demir olarak bu ölçüye uymayan ne var ortaya çıksın. Yani bunun daha önce zaten tespit edilebilir olması lazım. Ona göre doğru bir sonuç elde edilir. Madem böyle kardeşlerim, güzel dinimizin temel gayesi de hayatı Rabbimizin belirlediği, Ölçüler üzerine inşa ettirmektir. Az önce nasıl demir eksikliğinde sen belli bir kan oranına acaba eriştin mi? Yoksa o ölçüden daha mı fazlası sende var? Bunu bilmek için temele inmek lazım. İslam da aynı şekildedir. İslam'ın temel gayesi Allah'ın Celle Celaluhu belirlediği ölçüler üzerine gidiyor musun? Yoksa gitmiyor musun? Bundan ibarettir. Birazdan inşallah bahsedeceğiz. E ilim çok güzel ama müsbet ilimler hangileri? Dinimiz buna karşı çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ama ölçü, ölçü, ölçü. Kardeşlerim şunu çok iyi anlamamız lazım. Günlük hayatta kullandığımız bir sürü ne var? Araçlar, gereçler var. Bunları üreten firmaların garantisi altında biz bunları alıyoruz. Bir sene, iki sene. Ve bunları üreten firma bu ürünün nasıl kullanacağını sana kullanma kılavuzunda veya garanti formunda iletiyor. Sen bu ölçülere riayet etmezsen garanti kapsamında bu ürünü tamir ettiremiyorsun veya değiştiremiyorsun. Garanti kapsamının dışında kalıyor. Aynı şekilde ne diyor mesela firma? Sen benim ürünün bozulduğu zaman yetkili olmayan bir firmaya bu tamiri müdahale yaptırırsan yine bunun sorumlusu ben değilim diyor. İşte günlük hayatta kabul edilen ve genel bir geçerlilik kazanan bu kural aslında İslam'ın benimsediği hatta öncelikli olarak ortaya koyduğu bir prensiptir. Mevlamız Celle Celaluhu bilmiyorsak bilenlere sormamız gerektiğini bu ilkeyi de ortaya koyuyor. Bir örnek verelim. İslam'ın ortaya koyduğu bu prensip aslında aktif olarak kullanılıyor. Şimdi her işin bir uzmanı var. Doktor, kendiyle ilgili marangoz, kendiyle ilgileniyor. Değil mi? Her işin bir uzmanı var. Bir sorun oluştuğunda ya da o branş, o işle ilgili bir ihtiyacı olduğunda Öncelikle insan nereye gidiyor? Hangi sorunu yaşıyor? Arabası bozulduğu zaman doktora gitmiyor. Bu uzmanlar bilir kişi olarak kabul ediliyor. Neden? Adamın mesleği o. İnsanın içinde bulunduğu bu kainatta küçük büyük her parçası da bir ölçüye göre hareket etmektedir ve insanlığın ortaya koyduğu bugüne kadar bütün icatlar, buluşlar tespit edilen bir ölçüye göre oluşmaktadır Kur'an-ı Kerim kainatta bir ölçülülük üzerine oluşan devinimi çeşitli misallerle ayrıntılı bir şekilde anlatır bugün az önce konu gelmişti müsbet ilim olarak ifade edilen ilimler var ne demek bu menfi müsbet olumlu güzel yararlı veya faydalı hangileri bunlar Fizik, kimya, matematik, biyoloji ve diğer bunlar zaten ne yapıyorlar bunların anlamı ne hepsini toplasanız kainatta var olan ölçüyü ortaya koymak için çalışıyorlar. Tespit edilen bu ölçüler bağlamında teknik buluşlar ortaya çıkıyor. Mesela hava ve deniz yolculuğu için oluşturulan araçlar tespit edilen ölçülere uygun olarak yapılıyorlar. Havanın kaldırma kuvveti, suyun kaldırma kuvveti. Gemiyi şu şekilde inşa edersek, e suyun kaldırma ölçüleri böyle, ona göre yapmamız lazım. Bağımsız bir ölçü koyma gücü yok. Mesela bir uçak inşa ettiniz, bir savaş uçağı, bu savaş uçağını sadece bu şekilde değil, ben yan yan giden bir savaş uçağı da yapmak istiyorum dediğiniz zaman, bu makul olabilir. Ama yine de Havanın şartlarını, basıncını göz ardı edemezsiniz. Her şeyde bir ölçü vardır. Madem böyle örnekler paylaştım sizlerle, biraz düşünelim. Bizi yaratan Celle Celaluhu ve yaratılan biz insanlar. Aramızdaki en önemli unsur nedir? Evet, ölçüdür. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu, kendisinin bir ölçü üzere olduğunu ifade etmiş, her şeyi öyle yarattığını ifade etmiş, bir denge ortaya koymuş. Hatta daha evvelki programlarda da biraz değinmiştik. Enbiya suresinin 22. ayetinde geçer ya, Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. O cahiliye döneminde, Allah Celle Celaluhu inancı doğru bir şekilde olmadığı için, her şeyi Allah diye haşa tapıyorlardı. Tefsirlerde geçer. Bakın Rabbimiz Celle Celaluhu dahi, kendisinin de bir ölçü üzere olduğunu ifade buyuruyor. Ne diyoruz mesela? Rabbimiz Celle Celaluhu tektir diyoruz. Eşi, benzeri yoktur. Doğurmamış ve doğurulmamıştır. Her şeye gücü yeter. İhtiyaç sahibi değildir diyoruz. Bunlar da bir ölçüdür değerli dinleyenlerim. Şimdi bir de başka bir mevzu var. İslam düşüncesinde din de belli bir ölçüye göre olur. Bu ölçüye baktığımızda din Allah tarafından Efendim belli bir ölçüye göre gönderilen vahiy ve ne gerekiyor? Bir peygamber gerekiyor. Peygamber ve verilen akıl bağlamında oluşur. Bu üç ana unsurdan birisi olmadığında dini mükellefiyet yani sorumluluk gerçekleşemez. Rabbimizin bir vahyi olacak. Bu vahyi bir peygamber, görevli olan peygamber bize bildirecek. Ve insanlarda da akıl olacak. E zaten akıl olmadığında mükellef de olamıyorsun. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Değerli kardeşlerim. Hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek var. Dinimiz az önce söyledim ya vahiy, resul ve akıl birleşiminden müteşekkil olmuş. Yani başka bir ifade. Bu üç ayet doğru, ölçülü bir şekilde bir araya gelirse doğru bir İslam anlayışı olur. İşte o yüzden dinimiz hangi olaylara karşı ne yapmamız gerektiğini, örneğin evlenirken nasıl bir evlilik yapmam gerekiyor, evlendikten sonra çocuğun dünyaya gelmesi için bir şeyler olması lazım, onun nasıl yapılması gerektiğine kadar bize bilgiler verilmiş. Hatta bununla yetinilmemiş. İnsanlar vefat ettikten sonra birbirleriyle kavga etmesinler diye bir miras paylaşımı nasıl olmalı o anlatılmış. Zekat ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Vesair mevzular. Allah'a iman konusunda var olan inancın tespitine yönelikte birçok ayet var. Bunları önceki programlarda sizlerle beraber paylaşmıştık ölçüyü konuşurken de bunlardan bazılarına değineceğiz mesela onlardan bir tanesi şudur Yahudiler Hristiyanlar ve diğer inanç mensuplarının bazı redleri olduğu zamanında mesela Yahudi ve Hristiyanlar İbrahim aleyhisselam konusunda Müslümanlarla tartıştılar sahiplenme yoluna girdiler hatta bu husus Ali İmran suresinde 64 ve 68. ayetler içerisinde geçiyor. Lütfen dikkatle dinleyelim. De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin.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 Elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Bu ayetler o zamanki tartışmaların sonrasında indirildi. Ehli kitabın mantığı sorgulanarak işin hakikati ortaya kondu. Yani kuru bir iddia ile sahiplenme tek başına bir değer ifade etmiyor. Özellikle bu ayetler bu bağlamda çok önemli mesajlar veriyor. Yani bu ve buna benzer verilebilecek birçok örnek var. İslam düşünce sisteminin oluşum sürecinin hangi önceliklerle oluştuğunu ortaya koyuyor. Değerli kardeşlerim, bugün yaşanılan sorunlar, ölçüsüz hareketlerimiz, hepsinin kaynağı doğru bir inanç içerisinde olmadığımızdan kaynaklanıyor. Yani bir bina düşünün, bu binanın temeli ne kadar zayıfsa, üzerine kaç kat çıkarsanız çıkın, mutlaka bir yerden sonra kolonlar kırılacak ve yukarıdaki ağırlığı taşıyamayacaktır. Bizler dinimizi iyi bir şekilde öğrenmediğimiz için maalesef birçok konuda, Hüsran içerisinde oluyoruz. Ölçü savaşta dahi vardır. Mesela dinimizin bu konudaki emirleri çok önemlidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendilerine zulmedenlerle bile savaşa girildiğinde, askerlerini yanına çağırmış, kadınlara, çocuklara, elinde silah olmayan yaşlılara, neye inanırsa inansın ama saldırı pozisyonunda olmayanlara, tarlasında bağında, bahçesinde çalışanlara da güzel davranılması zarar verilmemesini emretmiştir. Savaşta dahi bir ölçü vardır. Hatta insanların ceza aldığını biliyoruz. Bu cezaları verilirken de bir ölçü vardır. Vay efendim sen şöyle bir insansın, sen bunu nasıl yaparsın şeklinde hakaretlere de izin verilmemiştir. Ceza verirken de bir ölçü vardır. Bir hayvan Allah rızası için boğazlanacak. Kurban bayramlarında yaşıyoruz, değil mi? Bunda ölçü nedir? Evvela besmele çekilecek. Allahu Teala'nın ismi zikredilecektir. Niyet hasıl olacaktır. Ve en önemlisi de nedir? Hayvana işkence çektirilmeyecektir. Yani ben bir milyon tane koyunu aldım. Bir milyon tane koyunu döve döve veya İslam'ın hoş görmediği şekilde Allah'a kurban ettim. Allahu Teala'nın ne altınlara ne o kesilen kurbanları ihtiyacı yoktur. Bir ölçü vardır, bu ölçüye uyup uymadığımızdan biz ne yapacağız? Hesaba çekileceğiz. Değerli kardeşlerim, bizim her hareketimizdeki ölçüleri iyi bilmemiz lazım. Mesela bir genç kardeşimiz evleneceği zaman hanımıyla veya kocasıyla arasında hangi hakların olduğunu ve bunları oluşturmada ölçülerin ne olduğunu bilmesi gerekmektedir. Örneğin hacca veya umreye gideceksiniz. İnşallah nasip olur. Siz buralara gitmezden evvel benim umremi bozacak olan nedir? Haccı belki de efendim bir kez daha tekrar etmem gereken kabul edilmeyen bir hac yaşayabilirim. Bunun efendim sebepleri nelerdir? Diyelim namaz kılıyoruz. Evet, namaz kıldım ama acaba namazım bozuldu mu? Namazı bozan şeyler nedir? Bunlar hep ölçüdür ve hepimizin bunları bilmesi gerekmektedir. Bir kardeşimiz gebedir. Birkaç ay sonra yavrusu dünyaya gelecek diyelim hayırla. Çocukla ilgili hem sağlığı, hem onun eğitimi, Manevi beslenmesi gıdası ile alakalı da sorumludur bir şeyleri öğrenmesi için. Bunları biz es geçtiğimiz, ıskaladığımız için bugünkü sıkıntıları yaşıyoruz. Müslümanlar olarak bütün ibadetlerde, Kur'an ve sünnet bağlamında da bir ölçü vardır. Namazda, zekatta, efendim oruç dedik. Hatta boşanırken dahi, e hep evlilik evlilik diyoruz. Boşanmadan da bir örnek verelim. Boşanırken dahi bunun bir ölçüsü vardır. Hakaret ederek veya efendim şiddet göstererek veya parasını geçimini sağlamadan değil. Bunun da bir ölçüsü var. Ticarette mesela esnaflar, diğer esnaflarla ilişkileri nasıl olacak? Yüzde kaç kar yapması gerekiyor? Yüzde kaç bu kârı geçtiği zaman bu kendisine haram olabiliyor? Hangi sektörlerde çalışmak lazım? Zekat nasıl hesaplanıyor gibi bunları bilmeden ticari bir efendim faaliyete girişmek olmaz. Helal belli, haramlar bellidir kardeşlerim. Belirlenen ölçülere uymaktan ibarettir bizim kulluğumuz. Bugün birilerinin çıktığı gibi bana göre böyle. E birisi böyle demişti veya 2000 bilmem kaç senesinde yaşıyoruz, 14 asır öncesinin kuralları mı olacak? Bu çatlak seslere hiç kulak kabartmayın. Fıkhi ihtilaflar elbette oluyor. Yine de ölçülü davranıyoruz dikkat ederseniz. Mesela mezheplerin bu bağlamda Kur'an'a ve Sünnet'e dayalı olarak. Oluşturdukları usuller var, esaslar var. E sonuç olarak ibadetlerimizde helal ve haramlar noktasında uyulan yine ölçüler görüyoruz. Hanefi mesebine göre şöyle, Şafii mesebine göre, Malik'i Hambeli'ye göre böyle dikkat ederseniz bunlar çok çok ayrım içerisinde olan maddeler değil. Toplasanız belli maddelerde bunlar. Şu abdesti bozdu mu, bozmadı mı, tekrarlamak lazım mı, namaz kılarken şekillerimizin parmaklar daha doğrusu işte nerede olacak, eğilirken ne olacak gibi bazı şeylerde bunlar var. Bunların da bir ölçüsü var. Faydası ne peki bunların? İnsanlar kimi Afrika tarafında, mesela bir mezhep daha fazla sayıda oluyor, Asya'daki farklı, onların oradaki durumları, ihtiyaçları, vücutlarının, Belki de efendim istekleri çok daha farklı oluyor Mezheplerde zaten bu şekilde ortaya çıkmış Şimdi kardeşlerim İbadetlerimizi yapıyoruz elhamdülillah Rabbimiz kabul buyursun ayırmasın amin İyi de Her şeyde bir şart ve ölçü olduğundan bahsettik bugün İbadetlerin geçerli olabilmesi için şartlar var mı belirlenmiş Evet var ve bu şartlar bir bütün olarak yerine getirilmediği zaman salih amel kapsamında değerlendirilemiyor. Salih amel nedir? Allahu Teala'nın kabul etmesinin beklendiği, rızai ilahi için yapılan Allah rızası için temiz, iyi niyetle yapılan şeyler. Peki nasıl bir şey bu? Acaba ben bunun içine dahil olabiliyor muyum? Bu çok sıkıntılı bir durum gerçekten. Mesela Hac ibadetini düşünelim. Diyelim ki bir kimse hac günleri gelmeden bir ay önce gitti Mekke'ye yapılması gereken bütün şartları yerine getirdi. Hacda neler yapılması gerekiyorsa. Hac ibadetini yerine getirmiş olabilir mi? Hayır. Çünkü hac ibadetinin geçerli olabilmesi için ne olması lazım? belirlenmiş bir zaman dilimi var orada olacak bir kimse ben Allah'ı çok seviyorum onun için sabah namazını iki rekatlı farzını dört e, rekat kılmak istiyorum daha fazla kılmak istiyorum derse bu namaz da geçerli olmuyor yani benim niyetim iyi tek başına iyi niyet o kılınan namazı meşru hale getirmiyor arkadaşlar Bugün de bunu nerede görüyoruz? Efendim ben dinime yardım etmek istiyorum. İyi niyet değil mi? İslam'a hizmet etmek istiyorum niyetiyle atılan adımlarda az önce verdiğimiz örnekteki gibi tek başına bir değer ifade etmiyor. İyi niyetli olmak çok güzel ama iyi niyetli olma vesvesesi imtihan sürecinde çok tehlikeli sonuçlar başa getirebiliyor. Genel olarak insanların düştüğü yanılgı işte bu. İyi niyet yani kalbim temiz olayı var ya, namaz kılıyor musun? Hayır ama kalbim temiz. Yapılan işin ya da kullanılan aracın meşruluğuna bakmaksızın sadece iyi niyet aldanmasıyla çok ciddi hatalar yapılıyor günümüzde. Geçmişte de bunun örneklerini gördük, bugün de aynısını yaşıyoruz. İyi niyet kurbanı olmak, en büyük sorunlardan bir tanesi oldu ya bir insanın iyi niyetli olması ne güzel ama bugün medyada hangi haberleri gördük arsalar el değiştiriliyor de şu var bu var diye insanlar etkileniyor yetimin malı soygunla alınmıyor mu din iman vesaire derken insanlar kandırılmıyor mu neden iyi niyeti Beni kandırdı. E ben yardım etmiştim. Ama bugün bu yok. Yapacağımız şu. Biri bir haber verdi bize, birine yardım edeceğiz. O kişiyi araştıracağız. Bu bir vakıf mı, dernek mi araştıracağız? Yetkililere soracağız, istişare yapacağız. Hani bundan 50-60 yıl önceki devirdeki gibi davranmayacağız. E kapıma gelmişti ben de ne bileyim verdim. Hayır, artık istişare ve aklımızı kullanma zamanındayız. Şimdi bundan önce öyle bir durum yoktu. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı dönemlerde neden Allah'ın razı olmadığı her türlü söylem, her türlü uygulamanın nesi vardı? Bir karşılığı vardı. Neden ayet iniyor? Düşünsenize. Allahu Teala'nın müdahalesi var. Bugün diyelim bir e, düşman size yaklaşıyor. Hemen haberi geliyor. Sıcağı sıcağına. Mesela münafıkların hal ve hareketleri anlatılıyor. Anında bir müdahale vardı o zaman. Hiç kimse keyfi bir şekilde davranamazdı. Çünkü peygamber var sallallahu aleyhi ve sellem. Ayetler iniyor. İşte bu şekilde din kemale erdi ve Allah'ın korumasında kıyamete kadar aslıyla devam edecek bu ölçülerle. Hristiyanlıkta niye böyle olmadı? Tahrif edildi değil mi? Değiştirildi. İşte Hristiyanlıkta hayır bizim kitabımız doğru diyen başka bir Hristiyan öteki hayır hayır benimki doğru diyen var. Yahudiliğe bakıyoruz. Zaten Hristiyanlıktan da beter bir durumda başka ülkede, başka bir ırkta doğan bir insan onlara göre Yahudi olamıyor. Böyle bir durum söz konusu bugün. Manzara bu. Ama kardeşlerim, Allahu Teala'nın korumasında Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar devam edecektir. Bizzat Kur'an bunu söylüyor. Ancak bu dine muhatap olan mensuplar dininin bu aslını çeşitli gerekçelerle görmezden gelerek ne yaptılar? Yaşam sahasında da tahrifata uğrattılar. Bu kirliliğin giderilebilmesi için atılması gereken ilk adım bir şeyler yapmaktan ziyade evvela ölçüyü tekrar tespit edebilmektir. Nerede yanlış yaptım? Biz ne yaptık da dengemiz bozuldu diyebilmektir. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Rabbimiz tarafından içinde bulunduğu topluma elçilik göreviyle gönderildi, değil mi? Ve bu süreç ilk adımdan son adıma kadar Allahu Teala tarafından yönetildi. Bu sürecin ilk adımı neydi? Oku. Böylece Temelinde ilim olan, ölçü olan bu din insanlığın hayatına girmiş oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bu dinin nasıl yaşanacağı, neler yapılacağı ölçüleri inşa edilmeye başlandı. İndirilen her ayet bu ölçüler için bir temel oldu. Gerçek hayatın içinde yaşanılarak oluşturulan ölçüler kıyamete kadar tüm Müslümanlar için uyulması gereken ölçülerdi. Bunu niye söyledik? Bugün belki bilmeden söyleyen kardeşlerimizin şu sözleri için o o zamanmış ve aradan 1400 sene geçmiş. Bu zamanın işte yapılması gerekenleri bunlar dememeleri için. Bütün ölçüler bizimdir. Ha o zaman uçak yoktu, uçakla ilgili şeyler yoktu ama develer vardı. Arabalar yoktu, toplu taşıma e, araçları yoktu ama haramlık, helallik mevzuları değerlendirildiği zaman alimlerimiz tarafından e, uçağın da içinde içki içilemeyeceğini biliyorsun, deve üstünde de içilemeyeceğini biliyorsun. Yani haramlar, helaller 14 asır önce olduğu gibi kıyamete kadar da değişmeyecektir. Evet, zaman değişir, evet, mekan değişir, evet, araçlar değişir, gelişir ama ölçüleri oluşturan mantık değişmez. Kerim olan kitabımızda zikri geçen peygamberleri düşünün. Farklı zamanda, farklı topraklarda görev aldılar ama aynı ölçüler çerçevesinde tavır sergilediler. Bir olan Allah Celle Celaluhu'nu dinine davet ettiler. İşte bu sebeple Kur'an, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için ölçüleri belirlerken, sık sık nelere vurgu yaptı geçmiş peygamberlere. Yani böylece İslam'ın herkesi kapsayan ölçüleri, baştan sona kadar aynı şekilde yürütüldüğü de ortaya çıkmış oldu. Kardeşlerim, her şeyden önce peygamberler Allah tarafından görevlendirildi. Ve bu görev çerçevesinde uymaları gereken ölçülerde kim tarafından? Elbette Allah Celle Celaluhu tarafından belirlendi. Peygamberlere düşen görevi bu ölçüler çerçevesinde gerekeni yapmaktı. Onları da en iyi şekilde yaptılar. Bir de şunu unutmayın hangi peygamber indirildiyse indirilsin, o görevli olan peygamberler kendi keyfi olarak hangi olayla karşılaştılarsa müdahil olma yetkisine sahip değildiler. Zaten müdahalede etmediler ve bu hususu, zamanlaması, sonucu hepsini izlediler. Yani ben bu işi yapıyorum ama Rabbim benden bunu niye istedi? Ne gerek var ki bunu diye haşa düşünmediler. Çünkü ölçüyü koyan Rabbimiz Celle Celaluhu uyulması gerekenleri anlatan da aynı ölçülere uyan hepimizden daha dikkatli olan peygamberlerdi aleyhümüsselam. Yunus aleyhisselamı hatırlayın. İmtihanlı bir zaman yaşadı. Öyle bir tavır takındı ki mesela Allahu Teala'nın müdahalesi ölçüye riayet etmenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Mesela bunun daha iyi anlaşılması için Saffat suresine kulak verelim. Şüphesiz Yunus da peygamberlerdendi. Hani o kaçıp yüklü gemiye binmişti. Gemidekilerle kur'a çekmiş ve kaybedenlerden olmuştu. Böylece Yunus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu. Eğer o Allah'ı tespit edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı. Ve hemen ardından Enbiya suresini, Kalem suresini bir dinleyelim. Zünnûn'u hatırla. Hani öfkelenerek, halkından ayrılıp gitmişti de, kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde, senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum, diye dua etti. Sen, Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o balığın karnında kederli bir halde Rabbine yakarmıştı. İşte bu ayeti kerimeler çok açık bir şekilde verilen görevi, beşeri duyguların ağır basmasıyla ihmal eden bir peygamberin yaşadığı sonuçları anlatmıyor mu? Ayrıca bu aktardığımız olay, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hatırlatılarak, verilen ölçülere uymayan gibi olma denilerek sorumluluk bilincini oluşturmuyor mu? Yani peygamber de olsa, bir ölçü içerisinde yaşamak zorundaydı, öyle de oldu. Peygamberler, her birimizden daha ölçülü, nasıl bir kulluk yapılması gerekiyorsa o şekilde hayatlarını idame ettirmiş zatlardır. Kur'an, anne baba ile onların hakkıyla ilgili ölçüyü belirlerken yapılmaması gerekeni de çok güzel bir şekilde bize iletiyor. Belki dikkatinizi çekmemiştir bugüne kadar. Örneğin, e, öf bile dememek değil mi? Bunu çokça duyduk anneye babaya. Ne dememek gerekiyor? Öf bile dememek gerekiyor. Evvela ayeti bir okuyalım sonra bunun üzerine biraz tefekkür edelim. Şöyle buyruluyor. Rabbin kendisinden başkasını asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Şimdi burada anlatılan inceliğe dikkat buyurun. Rabbimiz Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de bu ayetini bizimle, paylaşıyor anne ve babamızı aslında ne yapmamamız gerektiğini anlatırken bir sonraki bölümü de yasaklıyor nedir o en alt şey bu yani öf en altı mesela bütün bundan sonraki kabalıkları anne babayı sokağa atmak anne babayı dövmek gibi şeyler zaten bu ölçüyle ne olmuş oldu anlatıldı yani akıl sahibi bir insan anne ve babana sen öf bile demeyeceksin emrini yani demek ki küçücük bir sözle bile kalbini kırmama müsaade yok. Ben anne ve babamı nasıl acaba efendim sokağa atarım anneme babama nasıl iftira atarım onlara nasıl bağırırım bunlar o ölçünün kaç katı efendim daha tehlikeli diye düşünür. Mesela hiç kimse şu iddiada bulunabilir mi değerli kardeşlerim? Birisi çıksa, dese ki ya siz Kur'an okuyorsunuz, e, e Kur'an'da annenizi babanızı dövmeyin diye bir ifade geçmiyor, onlara öf demeyin deniliyor. E bu yüzden demek ki anneler babalar dövülebilir diyebilir mi? Aklından zorun var mı derler. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de, Öyle örnekler verilir ki hayatımızın her alanında bunları biliriz. Ha şöyle hepimizin nefsi var. Mesela örtü ile alakalı benzer durumlar cümleler sarf ediliyor. Kalp temizinden bahsediliyor. Zaten iş pratiğe geldiği zaman iş namaza vücudumuzla yaptığımız şeylere maddi işte paramızla yaptığımız şeylere geldiği zaman veya işte kılık kıyafetimiz değişecek. Bununla ilgili şeylerde hemen bir kalp temizliği vesairesi devreye geliyor ama bu bir ölçüdür. Bundan 14 asır önce konan ölçüyü sırf nefsime hoş geldi diye aradan bunca zaman geçmiş canım diyerek ben öteleyemem. Benim Rabbim haşa bilmiyor mu benim 1400 sene önceyi yine bu hayatta olacağımı? Ona göre bir ibare ortaya koyabilirdi. Bu zamanda böyle giyinin, şöyle bir zamanda da böyle giyinirsiniz diyebilirdi. Diye düşünmek lazım. Ölçü her ikide bir değişmez. Bugün insanların öğrendikleri, yeni yeni tecrübe ettikleri şeyler olabilir. Bilim dünyasında o ayrı. Bugün havadaki azot miktarı böyleymiş diye bakılır. Bundan beş sene sonra, aa öyle değilmiş, böyleymiş denilebilir. Ama Allah'ın, Celle Celaluhu hükümleri değişmez. Şeriatta, ahkamda, helal, haramda kişiden kişiye bakılır ama karar değişmez. Mesela zekat İslam'ın gereklerindendir, şartlarındandır. Lakin bu şart herkese göre midir? Değil. Fakir bir adamın zekat verme gibi bir sorumluluğu yoktur. Mesela hacca gitmek ömründe en az bir defa. Eğer maddi imkanın varsa sen bunu yapabilirsin. E fakir bir insan İslam'ın şartlarından iki tanesini yerine getirmiyor diye ona kafir diyemezsiniz. Kişiden kişiye bu değişir. Ölçü zengin olmaktır. Zekatta ölçü nisap miktarıdır. Namazda ölçü akıl bali olmak ve aynı zamanda da işte birinci kelimesi akıl olmasıdır bir insanda. Aklı olmayan bir insan zaten mükellef değildir. Ölçü böyledir kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda ne hadisi şerifleri var? O kadar çok ki. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve diğer peygamberlerimize insanların inanması için, Allah'a iman etmeleri için büyük bir çaba içerisinde olduklarını biliyoruz. Neler başlarına geldi neler? Bazı durumlarda da bu istekleri sebebiyle bazı farklı eylemler içerisine girmişler. Az önce Yunus aleyhisselamın bu konudaki tavrını sizlerle paylaşmıştık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki isteği ile ilgili ayette de benzer şeyler geçiyor. Kur'an-ı Kerim peygamberlerinin bu hususta yaşamış olduğu örnekleri değerlendirerek yine bir ölçü ortaya koymuş. Mesela sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aşırı isteği karşısında uyarılar gelmiş zamanında bu hususta hangi durumu takılması gerekiyor o da emredilmiş. Hemen bir örnek verelim. Mesela Rabbimiz Celle Celaluhu kendisinin sadece insanları doğru yola iletebileceğini, başkasının böyle bir imkanının olmadığını Kur'an'ında belirtiyor. Hangi durumdan sonra olmuştu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle yakın akrabaları ile alakalı onların iyiliğini istediklerinden Müslüman olmalarını istediklerinden dolayı çok ısrarcı olmuşlardı ama ayetler indi ve kendisine bu konuda hangi tavrı takınması gerekiyor? O öğretilmiş oldu. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halim selim ve yumuşak tabiatlıydı. Dolayısıyla bu görevi icra ederken etrafındaki insanlar da kendisinden bazı tavizler koparmak için tekliflerde bulundular. Bununla ilgili çok fazla vaktimiz yok ama bir örnek vermek istiyorum. Kalem suresinde geçiyor, ayet şöyledir, 9. ayet. Tefsirden okuyacağım size. İstediler ki yumuşak davranasın, böylece onlar da yumuşak davransınlar. Tefsirde şöyle geçiyor kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında bütün müminlere hitap edilerek, Peygamberi yalancılıkla itham eden ve hakkı yalan sayanlara boyun eğmemeleri, onların iradelerine teslim olmamaları istenmektedir. Çünkü inkarcılar, Hz. Peygamberin ahlaki prensipler ve manevi değerler konusunda taviz vermesini, bu anlamda uzlaşmacı davranmasını ve İslam'ın kendilerine ters gelen, çıkarlarıyla çatışan yönlerinin bırakılmasını istiyor buna karşılık kendilerinin de taviz vereceklerini ve ona engel olmayacaklarını söylüyorlardı. Hatta bir müddet Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem haşa kendi ilahlarına tapmasını bir müddette kendilerinin Allah'a tapmalarını teklif ettiler. Allahu Teala onların bu tutum ve beklentilerine karşı Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem tavizsiz davranmasını gevşeklik göstermemesini istemektedir. Zira doğru yol O'nundur. O'nun yoludur Celle Celaluhu. Hak ile batıl birbirine karıştırılmaz. İşte bu ayet e, nerede? ilk e, inen surelerden biri Kalem suresinde geçiyor. Daha en başta taviz koparmak için teklif getiriyorlar. Burada geçen o yumuşak davranasından kasıt taviz vermesini istemek. Yoksa hal hareket olarak daha insani bir bakış değil. Taviz ver diye. Yani Allah'ın belirlediği ölçülere uyma. Belli bir yerde seninle uzlaşalım. Bu şekilde daha ilk adımda bu ölçü belirlenmiş. Taviz verilmeyecek. Ancak batılın bu noktada teklifi her zaman olacak. O gün olduğu gibi bugün de oluyor. Bugün dünyadaki zulme şöyle bir lütfen bakın hatırlayın. Dünyadaki bu zulmü hatırladığınız zaman bugünü ne kadar 14 asır öncesiyle yakın olduğunu karşı tarafın batılın bu konuda belki tarihleri değişmiş, isimleri değişmiş Dilleri değişmiş ama zihinlerinin aynı olduğunu anlayacaksınız. Siz bugün yeryüzünde eğer kafirlerle işbirliği yapmazsanız, batıl kafasında gitmezseniz, eğilmezseniz hiçbir zaman size iyi bakmayacaklardır. Kendi aralarında ne kadar düşmanlıkları olursa olsun, fikir konusunda mutabık olmadıkları hatta tartışabildikleri onca konu husumetleri dahi olsa, sırf İslam'ın karşısında durmak için bir ve beraber olmayı sağlayabildiklerini görüyoruz. Böyledir batıl. Bizim aklımızdan çıkarmamamız gereken bir uyarı daha vardır. İlkelerine, buyruklarına uyduğunuz, öğüdünü dinleyip yolundan gittiğiniz sürece daima yardımıyla sizi destekleyecek olan Allah Celle Celaluhu eğer inkârcıların uydusu olursanız arkanızdan yardımını çektiği gibi artık onun size vereceği cezayı da önleyecek başka bir yardımcı da bulamazsınız. Bunlar Kur'an'ın değeri önemi hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gereken herkese yapılan uyarılardır. Bugün yaşayan bizler öldükten toprağa gömüldükten sonra doğacak akıl sahibi olacak kimler varsa herkesedir. Düşünün. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dahi uyarılar yapılmakta bu ölçü konusunda. Peki hiç kimse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşağı, kötü bir niyetle hareket edeceğini düşünebilir mi? Kendisinin amacı, Müslümanların bir nebzede olsa rahat etmesi, herkesin Müslüman olması, İslam'ı daha rahat anlatmak için bir zemin oluşturmasıydı. Ancak bu iyi niyete rağmen uyarıları da aldı. Bu ayetler bağlamında, tekrar bugüne dönecek olursak, bugün sormamız gerekenler var. Ben, dinimi, dinimin ölçülerini para alıp verirken ne kadar uyguluyorum? Faizle aram nasıl? Bugün benim dinimin kuralları Müslümanlar için ilk planda yer alıyor mu? Eğer öyleyse olayların değerlendirilmesinde neden dinimin bu tavsiyeleri, bu emirleri uygulanmıyor? Müslümanların Rahat etmesi için yapılan bazı cümleler var. Bugün bu caizdir, bu şöyledir, böyledir diye. Biz bunları nasıl değerlendirmeliyiz? Allah'ın kitabı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ortadayken, ben bunu buldum deyip de ortalığa çıkan insanları nasıl değerlendireceğiz? Allah'ın yardımından mahrum kalarak bugün nasıl bir başarı elde etmeyi düşünüyoruz? Rabbimiz Celle Celaluhu'nun yasakladıklarına önem vermeden İslam neyi diyor bunu hiç düşünmeden sadece nefislerin istediğiyle hareket eden biz Müslümanları nasıl değerlendireceğiz? Nasıl başarı elde edeceğiz? Nasıl mazlumlara kol kanat geleceğiz? Bu sorulara veya buna benzeyen sorulara cevap bulmaya başladıysak bu bizi kendimize getirecektir. İşte o zaman yemek yerken de ölçülü oluruz. Evlenirken de hanımıza karşı, kocamıza karşı, çocuklarımıza karşı ölçülü oluruz. komşuluklarımızda ölçülü oluruz. Bir erkek bir kadınla, bir kadın bir erkekle nasıl konuşmalı eğer konuşacaksa? Bu hangi ortam olmalı? Neler konuşulmalı, konuşulmamalı bunu bilirsek? Paramızı harcayacağız. Nereleri harcıyoruz? hangisi helaldir haramdır buna dikkat edersek araba kullanıyoruz efendim nasıl ki ben daha fazla hızlı gidersem kurallara uymazsam başka insanların hakkına tecavüz ederimi düşünmezsek kul hakkının sadece alacak verecekten ibaret olduğunu zannedersek birbirimizi efendim fitne çıkararak kötülüğünü isteyerek dedikodusunu yaparak arkasından koğuculuk yaparak Nereye gittiğimizi eğer bilemezsek bu sorular bizim için zaten büyük bir önem taşımıyor. Ama eğer siz kendinizde bir sorun olduğunu görüyor, ben dinim üzere yaşamıyorum, Rabbimin emirleri nerede ben neredeyim diyorsanız bu sizin için bir fırsattır. Ölmeden önce kendimize gelmek ve kendisinin yoluna gitmek için büyük bir fırsattır. Allahu Teala'dan niyaz ediyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu, kendi koyduğu ölçüler neyse, yasalar neyse, hükümler, kanunlar neyse, o şekilde bizleri yaşatsın, o şekilde bizleri öldürsün, bizi dinden, imandan, doğruluktan, dürüstlükten ayırmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.